Nisa suresi 109. ayetten itibaren İşte siz öyle kimselersiniz ki Dünya hayatı uğrunda Onlardan yana mücadeleye atılmışsınızdır Ya kıyamet günü Onlar hesabını Allah'la kim savaşacak Yahut onlara kim vekil olacak Kim bir kötülük yapar Yahut nefsine zulmeder de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 ...muhakkak ki o bir iftirayı ve apaçık bir günahı da sırtına yüklenmiştir. Üzerinde Allah'ın lütfu inayeti ve rahmeti olmasaydı... ...onlardan bir güruh muhakkak seni bile şaşırtmayı kurmuştu. Onlar kendilerinden başkasını saptıramazlar... ...ve sana hiçbir şeyden zarar da yapamazlar. Allah sana kitabı ve hikmeti indirdi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 Kendisine eş tanınmasının günahını bağışlamaz. Ondan başkasını dileyici kimse için bağışlar. Kim Allah'a eş tanırsa muhakkak ki o uzak bir sapıklıkla sapmıştır. Onlar Allah'ı bırakırlar da yalnız dişilere taparlar. Böylece o çok inatçı bir şeytandan başkasına tapmış olmazlar.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 şeytanı bir yâr edinirse şüphesiz açıktan açığa büyük bir ziyana düşmüştür o. Değerli dinleyenler 117. ayetle ilgili olarak Nisa suresi 82. dipnotta şöyle denilmektedir. Müşrikler putlarını dişi sayarlardı. Onun için onlara dişi adlarını koymuşlardı. Melekler de onların düşüncelerine göre dişiydi. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Şeytan onlara vaat eder. Onları olmayacak kuruntulara düşürür. Şeytanın kendilerine vaat ettiği şeylerse aldatmadan başkası değildir. İşte onlar, onların yurtları cehennemdir. Oradan kaçacak bir yer de bulamayacaktır onlar. İman edip de iyi iyi işler yapanlara gelince, biz Bunları altlarından ırmaklar akan cennetlere içlerinde temelli kalıcı oldukları halde sokacağız. İşte Allah'ın dosdoğru bir vaadi. Allah'tan daha doğru sözlük kim olabilir? Ne sizin kuruntularınızla ne de kitaplıların kuruntularıyla değildir. Kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır ve o kendisine Allah'tan başka ne bir yar ne de bir medetkar bulamaz. Erkekten veya kadından kim de mümin olarak güzel güzel işlerden yaparsa, işte onlar cennete girerler. Bir çekirdeğin çukurcuğu kadar bile haksızlığa uğratılmazlar. İyilik yapan bir insan olarak kendisini Allah'a teslim eden, İbrahim'in Allah'ı bir tanıyıcı dinine tabi olan kimseden daha güzel dinli kimdir? Allah, İbrahim'i e bir dost edinmiştir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatıcıdır. Senden kadınlar hakkında fetva isterler. De ki, Onlara dair fetvayı size Allah veriyor. Kendileri için yazılmış olanı onlara vermediğiniz ve nikahlamalarını da beğenip istemediğiniz yetim kızlar ve küçük çocuklar hakkında bir de yetimlere karşı adaleti ayakta tutmanız hususunda işte kitapta okunup duran ayetler. Hayırdan daha ne yaparsanız şüphesiz Allah onu da hakkıyla bilicidir. Değerli dinleyenler, 127. ayetle ilgili olarak şöyle denilmektedir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha rivayet ediyor. Adam kendi evinde velisi ya da vasisi bulunduğu yetim kızla, güzelse ya da malı varsa evlenmeyi ister ve mehrini en az miktarda tespit ederdi. Eğer bunlar yoksa onu kendi haline bırakırdı. Bu ayetler onların hakkının korunmasında tekrari bir ikazdır. Ayette geçtiği veçiyle, işte size kitapta okunup duran ayetler emriyle, daha önce dinlemiş bulunduğunuz Nisa suresi 2, 3, 6, 9, 10 ve 11. ayetler kastedilmektedir. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Eğer bir kadın... Kocasının uzaklaşmasından yahut herhangi bir suretle kendisinden yüz çevirmesinden endişe ederse sulh ile aralarını düzeltmekte ikisine de vebal yoktur. Sulh daha hayırlıdır. Zaten nefislerde kıskançlık hazırlanmıştır. Eğer iyi geçinir kadınlara cefadan sakınırsanız şüphesiz ki Allah yapacağınız her şeyden tamamen haberdardır. Kadınlar arasında adalet etmenize ne kadar hırs gösterseniz asla güç yetiremezsiniz. Bari birine büsbütün meyledip de ötekine askılı gibi bırakmayın. Eğer nefsinizi ıslah eder, haksızlıktan sakınırsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir. Eğer karı koca birbirinden boşanıp ayrılacak olurlarsa Allah her birini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 Buna hakkıyla kadirdir. Kim dünya mükafatını isterse bilsin ki dünyanın da ahiretin de mükafatı Allah'ın nesindedir Allah hakkıyla işitici, kemaliyle görücüdür. Ey iman edenler! Adaleti titizlikle ayakta tutanlar ve Allah için şahitlik edenler olun o hükmünüz veya şahitliğiniz, ki kendinizin veya ana ve babalarınızın ve yakın ısımlarınızın aleyhinde olsun. İsterse onlar zengin veya fakir bulunsun. Çünkü Allah ikisine de sizden daha yakındır. Artık siz haktan dönerek hevanıza uymayın. Eğer dilinize eğip büker, hakkı olduğu gibi söylemekten çekinir,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 peygamberlerini ahiret gününü inkar ederek kafir olursa o muhakkak ki uzak bir sapıklıkla sapıp gitmiştir. Hakikat iman edip de sonra küfre sapanlar, sonra yine iman ederek küfre dönenler, sonra da küfürlerinde ileri gidenler yok mu? Allah onları bağışlayacak değildir. Onları bir yola iletecek de değildir. Münafıklara müjdele ki onlara pek acıklı bir azap vardır. Onlar müminleri bırakıp kafirleri dost edinenlerdir. İzzeti onların yanında mı arıyorlar? Hakiki bütün ululuk ve kudret Allah'ındır. O size kitapta Allah'ın ayetlerine küfredildiğini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 Ayette, izzeti onların yanında mı arıyorlar buyurulmaktadır. Şu bir gerçek ki, materyalist zihniyetin bütün çabası dünyalıktır, midesi ve şehvetidir. Bütün hayatını bu iki arzusunu gerçekleştirebilme uğrunda harcar. İslami cemiyet içerisinde yaşayıp, İslam'dan nasibini tam alamamış bazı kimseler, bunların şatafatlı hayatına ve sahte mutluluklarına imrenirler. Böylece bir kültür emperyalizmi başlar dininden ve öz benliğinden bu vesileyle kopma başlar. Bu arada dostluk gelişir, hayranlık artar, derken kendi öz kardeşini bırakıp, izzeti yani şeref ve üstünlüğü onların yanında aramaya başlarlar. Bu ayetle dini küçümseyen, oturduğu her mecliste din aleyhine konuşan bu zavallılarla, Müslümanların aynı mecliste bulunmaması, Onlarla tartışmaya bile tenezzül etmemeleri ve en iyi hareketin derhal onların meclisini terk etmeleri olacağı emrediliyor. Bundan sonraki ayetlerde ise bu kişilerin vasıfları bildirilmekte ve bu kişilerin iman ile küfür arasında bir yol tutmaya çalışan, bocalayan, münafıklar olduğu belirtilmektedir. Ancak bununla beraber tevbe edip islah olarak Allah'a hasım sıkı sarılıp dinlerinde Allah için halis bulunanlarınsa müminlerle beraber olduğu buyurulmaktadır. Sure kaldığı yerden devam edecektir. Onlar hep sizi gözetleyip duranlardır. Onun için eğer Allah'tan size bir fetih olursa, biz de sizinle beraber değil miydik derler. Şayet kafirlere bir zafer hissesi düşerse, o vakitte kafirlere dönerek, biz size yardım ederek galebenizi temin etmedik mi? Size müminlerden gelecek felaketi önlemedik mi? derler. Artık Allah kıyamet günü onlarla sizin aranızda hükmünü verecektir. Allah kafirlere müminlerin aleyhinde asla bir yol ve imkan bahşetmez. Hakikat münafıklar akıllarınca Allah'a oyun etmek isterler.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 şüphe edenlerin mükafatını verici hakkıyla bilicidir. Allah çirkin sözün alenen söylenmesini sevmez. Zulme uğrayanlar başka. Allah her şeyi işiteci, hakkıyla bilicidir. Eğer bir hayrı açıklar veya onu gizlerseniz yahut fenalığı da affederseniz şüphe yok ki Allah çok bağışlayıcıdır. Her şeye hakkı ile kadirdir. Allah'ı ve peygamberlerini inkar ederek kafir olan, bir de Allah'la peygamberlerinin arasını ayırmak isteyen, bunlardan kimine inanırız, kimini inkar ederiz diyen, ve böylece küfr ile iman arasında bir yol tutmaya yeltenen kimseler yok mu? İşte onlar, Gerçek kâfirlerin tak kendileridir. Biz o kafirlere hor ve hakir edici bir azap hazırlamışızdır. Allah'a ve peygamberlerine iman edip onlardan birini diğerinden ayırmayanlar, onlar da mükafatları kendilerine verilecek olanlardır. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir.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 Allah onların kalpleri üzerine küfürleri yüzünden mühür basmıştır. Artık onlar biraz müstesna olmak üzere iman etmezler. Bir de onların İsa'yı inkarla kafir olmaları, Meryem'in aleyhinde büyük iftira atıp söylemeleri ve biz Allah'ın peygamberi Meryem oğlu Mesih İsa'yı öldürdük demeleri sebebiyledir ki kendilerini rahmetimizden kovduk. Halbuki onlar onu öldürmediler. Onu asmadılardı. Fakat kendilerine İsa gibi gösterildi. Zaten ve hakikaten İsa ve onun katli hakkında kendileri de ihtilafa düştüler. Bu babta kat'i bir şek şüphe içindedirler. Onların ...buna, onun katline ait hiçbir bilgileri yoktur. Ancak kupkuru bir zanna uymaktadırlar. Onu yakinen öldürmemişlerdir. Bir akis Allah onu yükseltip kendisine kaldırmıştır. Allah mutlak galiptir. Yegane hüküm ve hikmet sahibidir. Ehli kitaptan hiçbiri hariç olmamak üzere ölümünden evvel and olsun ona mutlaka iman edecek o da kıyamet günü kendileri aleyhine bir şahit olacaktır. Yahudilerden taşan bir zulüm onların insanlardan birçoğunu Allah yolundan alıkoymaları, Tevrat'ta nehyedilmelerine rağmen faiz almaları, halkın mallarını haksız yere yemeleri sebepleriyledir ki biz evvelce kendileri için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 Bununla beraber Allah sana indirdiği Kur'an-ı Kerimle şahitlik eder ki o bunu kendi ilmiyle indirmiştir. Melekler de şahitlik ederler. Hakiki şahit olmak bakımındansa Allah yeter. Hakikat o inkar edip kafir olanlar ve insanları Allah yolundan alıkoyanlar şüphesiz uzak bir sapıklıkla sapmışlardır.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 Allah'a karşı hak olandan başkasını söylemeyin. Meryem oğlu Mesih İsa yalnız Allah'ın peygamberi ve kelimesidir ki onu Meryem'e bırakmıştır. O Allah tarafından bir ruhtur. Artık Allah'a ve peygamberlerine inanın da Allah üçtür demeyin. Kendiniz için hayırlı olmak üzere bundan vazgeçin. Allah ancak bir tek ilahtır. O, herhangi bir çocuğu bulunmaktan münezzehtir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi O'nundur. Hakiki vekil olmak bakımından da Allah yeter. Ne misih, ne en yakın melekler Allah'ın kulu olmaktan asla çekinmez. Kim O'na kulluktan çekinir ve kibirlenmek isterse, Allah ...onların hepsini huzurunda toplayacaktır. Fakat iman edip, güzel güzel amel ve hareketlerde bulunanlar, ...Allah hem onların mükafatlarını tas tamam ödeyecek, ...hem kendi fazlından onlara ziyadesini verecektir. Ama o kibirlenip çekinenleri pek acıklı bir azaba uğratacak, ...onlar kendileri için Allah'tan başka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 ve onları kendisine giden doğru bir yola götürecektir. Senden fetva isterler. De ki: Allah babası ve çocuğu olmayanın mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklar. Eğer erkek veya kız evladı ve babası olmayan bir erkek ölür. Onun ana baba bir veya sadece baba bir bir tek